Alhamdülillahi Rabbil alamin Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala Muhammed Ve aleyküm ve rahmetullahi ve bereketim Arkadaşlar dersimizin inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz ikinci bölümüne Deccal şu an yaşıyor mu? Resulullah aleyhissalatü vesselam zamanında deccal var mıydı?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 Yaşamıyor mu? Yani şu an hala varlığı devam ediyor mu onun? Var da saklanıyor mu? Tabiri caizse. Ya da henüz çıkmadı mı? Ya da Aleyhisselatü Vesselam zamanında kendisi var mıydı? İbni Sayyad kimdir? İsmi Safidir. Veya Abdullah İbni Sayyad veya Sa'id'tir. Bununla ilgili Fethül Bari'de geçiyor. Yine Bedrüddin Ayni e, kitabı Buhari'de geçiyor, İbn Kasir, Nihai ve Fiten ve Melahim'de geçiyor Nevevi Müslim'in şerhinde e, ve birçok yerde geçmekte Yani ismi Abdullah ibn Sayyad veya Sayiktır. Medine'nin Yahudilerindendi. İbn Sayyad Medine'nin Yahudilerindendi. Ensar'dan olduğu da söylenmiştir. Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye geldiğinde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 İbn-i Hacer rahimahullahi, rahimahullahi ise El-İsabe'de Vehebi'nin bu sözünü naklettikten sonra şöyle diyor. Oğlu Umare Sa'id bin Müseyyeb'in arkadaşlarından hayırlı bir Müslümandır. i̇mam Malik ve başkaları ondan hadis rivayet etmişlerdir. Devamında İbn-i Sayyad ile ilgili hadisleri verdikten sonra şöyle diyor. Kısaca İbn-i Sayyad'ın sahabe olduğu söylenemez.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 Ancak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam e, vefat edinceye kadar Müslüman olmayıp sonra Müslüman olduysa o zaman onu sahabe kabul etmeyiz. Ancak o tabiinden olur. Çünkü Resulü Aleyhisselatü Vesselam zamanında kafirdi. Ancak bu e, İmam-ı göre ve İbni Kesir'e göre yani onun Müslüman olduğunu söylüyorlar. Ancak bu kesin değil. İbn Hacer Rahim Allah diyor ki e, onun oğlu Umare var. Diğer e,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 kendisinden rivayet edenler bir de ondan rivayet edenler var Dahak bin Osman Huzami, Malik bin Enes ve diğerleri İbni Ma'in ve Nese'i. O Sikadır demişlerdir. Ebu Hatim hadisi sağlamdır demiştir. İbni Sad Sikadır. Hadisi azdır demiştir. Malik bin Enes ise üstünlükte onun önüne önüne kimseyi geçirmezdi. Evet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 Ve deccal olduğu söylenmeye başlandı. İbn-i Sayyad'ın insanlar arasında deccal olduğu yayılınca Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onun iç yüzünü bilmek istedi. İbn-i Sayyad onun farkına varmasın diye gizlice onun yanına gidiyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ondan bir şeyler duymayı umuyordu ona gerçeği ortaya çıkaracak bazı sorular yöneltiyordu. İbni Umar, radıyallahu anh'ten gelen hadiste şöyle geçmekte. Umar, Resulullah aleyhisselatü ve ve sahabeden bir grup ile beraber İbni Sayyad'ın yanına gitmişlerdi. Kimle beraber? Umar, radıyallahu anh ve bazı sahabeler, Resulullah birlikte aleyhisselatü ve sellem İbni Sayyad'ın yanına gidiyorlar. İbni Sayyad'ı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 ne görüyorsun diye soruyor. Ee, ben gönlümde bir şey tuttum. Ee, Aleyhisselatü Vesselam ona diyor. Ben gönlümde bir şey tuttum ee, deyince, onu bil deyince İbn-i Sayyad diyor ki gönlündeki o şey duhtur. Duhtur. Ya da aslında Türkçe duh diye geçiyor. Duh aslında Arapça'da duhtur diyor. Duhtur diye cevap veriyor İbn-i Sayyad. Bunun üzerine Resul Aleyhisselatü Vesselam diyor.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 eğer o Deccal ise sen onu öldürmeye muhtedir değilsin. Lütfen dikkat ediniz. İbn-i Sayyad Deccal midir değil midir? Aysel-i Vesselam onun boynunu vurmak isteyince Ömer radıyallahu anh'e diyor ki eğer o Deccal ise sen onu öldürmeye muhtedir değilsin. Eğer Deccal değilse onu öldürmekte onu öldürmekte senin için hiçbir hayır yoktur dedi. Ve bu hadis Buhari'de geçmektedir arkadaşlar. Buhari'nin sahihinde geçmekte Cenais babu iza aslama <gülüyor> sabi fi mata hal yusalli aleyhi ve la yurad ala sabi'l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 fitneler ve eşlet e, kıyamet e, alametleri bahsinde geçmekte Müslimde Aisset (s.a.v.) ona soruyor ne görüyorsun diyor ki ben suyun üzerindeki e, suyun üzerinde ben bir taht görüyorum. Aisset mesela diyor ki o senin gördüğün şeytanın tahtıdır. Başka ne görüyorsun dediğinde iki doğru söyleyen ve bir yalancı veya hut iki yalancı bir doğru söyleyen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 Hadis Buhari'de geçiyor. Ebu Zer radıyallahu şöyle diyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam beni İbn-i Sayyad'ın annesine gönderdi. Ve dikkat ediniz. Ebu Zer diyor ki Resulullah aleyhissalatü vesselam beni İbn-i Sayyad'ın annesine gönderdi. Ve onu kaç ay hamile taşıdığını sor dedi. Ben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 doğduğunda nasıl ağladığını sor o doğduğunda nasıl ağlıyordu Ebuzer diyor ki ben tekrar gittim annesine sordum o dedi ki bir aylık çocuk gibi ağlıyordu sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam İbni Sayyada ben içimden senin için bir şey tuttum hadi onu bil dedi İbni Sayyad boz burun ve duman tuttun dedi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 Ancak niçin Duh dedi devamını getirmedi? E, i̇bn Kesir rahmetullah diyor ki, çünkü diyor cinler kesik kesik konuşurlar. Yani Duh der, Duh Han demek için biraz geçer. Veyahut, e, veyahut Duh Han'ı tamamlamaya muktedir olamadı. Zaten Aleyhisselatü Vesselam onun şeytanca bir iş yaptığını bilince hemen ona dedi ki sus ve benim önümden yıkıl git, sus ve benim önümden yıkıl git dedi. Dolayısıyla duh duh deyip durdu, Duhan diyemedi. İşte bahsettiğimiz İbni Sayyad böyle bir kimsedir. Deccal bahsini iyi anlamak için İbni Sayyad'ın tanınmasında fayda var. Ölümü nasıldır? Ölümünü de değinelim. Cabir radıyallahu şöyle diyor, İbni Sayyad'ı Harre olayında kaybettik bulamadık. Dikkat edin, bu çok önemli aslında. Yani bu söz sahihse, bu söz sahihse ki olmadığını söyleyeceğiz, e, kaybolmuştur diyor çünkü Cabir radıyallahu yani Kaybolmuş, aynı nasıl bu şeylerin beklediği bir midileri var, Samarra'da bir,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 Resulullah ve Vesselam'ın yanında yemin etmesine karşılık Resulullah ve Vesselam bunu reddetmemişti. Buna da dikkat edeceğiz. Omer radıyallahu anh onun deccal olduğuna yemin ediyor. Hatta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında yemin ediyor. Ancak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Omer radıyallahu anh'ın bu yemini üzere itiraz etmiyor. Eğer bu hata olsaydı biliyorsunuz Allah Resulü ve Vesselam batıl veya yanlış olan bir şey karşısında sessiz kalmaz. Bazı sahabelerde, onun e, bazı sahabelerde Ömer radıyallahu anh ile aynı görüşteydiler. Cabir İbni Ömer ve ebuzerden Zer'den, Ebu Zer de Ömer radıyallahu anh gibi onun deccal olduğuna yemin etmişlerdir. Kim? Cabir ve İbn-i Ömer, Zer. Bunlar yemin ediyorlar. Diyorlar ki İbn-i Sayyad deccaldir. Ve yemin ediyorlar. Allah-u Ekber. Tabi'inden olan Muhammed bin Munkadir şöyle diyor. Rahimahullah. Ben Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'ın i̇bn Sayyad'ın deccal olduğuna dair yemin ettiğini gördüm. Ve ona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 haride geçiyor ve Müslim'de geçiyor bu hadis. Nafi Rahimullah şöyle şöyle demiştir. İbni Ömer şöyle diyordu. Vallahi İbni Sayyad'ın deccal olduğunda bir şüphem yok. Vallahi İbni Sayyad'ın, kim söylüyor bunu? İbnü Ömer radıyallahu anh. Vallahi İbni Sayyad'ın deccal olduğunda bir şüphem yok diyor. Niçin geldik biz buraya? Çünkü hatırlayınız Resulullah ve Vesselam diyor. Ben bir gün uyku e, halindeydim uyuyordum e, bana deccal gösterildi işte sağ gözü şöyle e, sol gözü işte üzüm tanesi gibi çıkıp e, işte saçları sık ve yoğun e, ancak ben onu insanlardan İbni Katan'a benzettim yani İbni da benzettim diyor. Evet. Devam edeceğiz inşallah daha bu konu üzerinde devam edeceğiz. Bu tabi gelen nakiller yani İbn-i Sayyad'ın deccal olduğu ile ilgili nakiller. Aleyhisselatü Vesselam'ın onu imtihan etmesi ve benzeri. Zeyd bin Vehb Allah şöyle diyor Ebu Zer radıyallahu anh onun hakkında şöyle demiştir.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 Nafi rahime, Rahimahullah diyor ki İbn-i Amer, Medine sokaklarında i̇bn Said ile karşılaştı. Biliyorsunuz onun bir ismi de İbn-i Said'dir. i̇bn Said dedik, Safi dedik, efendim e, ondan, sonra, e, İbnul Katan, ondan sonra İbn-i ondan sonra i̇bn Sayyad. i̇bn Said ile karşılaştı ve onu kızdıracak bir söz söyledi. Kim? İbn-i radiyallahu anh. Kimi kızdıracak bir söz söyledi? İşte bu e, İbni Sa'id ile karşılaştığı Onu kızdıracak bir söz söyledi. O da bundan dolayı yolu dolduracak kadar şişti. Böyle bir şişti. Daha sonra İbni Amar Hafsa'nın yanına geldi. Haber de Hafsa'ya ulaşmıştı. Hafsa İbni Amar'a Allah sana merhamet etsin. İbn-i Said'den ne istedin ki? Sen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'in o ancak kendisini kızdıracak bir öfkeden çıkar dediğini duymadın mı? Diye söyledi. Yani Hafsa Radiyallahu Anh diyor ki sen niçin onu kızdırıyorsun? Ondan ne istedin? Sen bilmiyor musun ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o ancak kendisini kızdıracak bir öfkeden çıkar dediğini Duymadın mı? Hadis Müslimde geçmekte fitten aşlatu sağa babuzikli İbn yani yine kıyamet alametleri ve İbn Seyyad bahsinde geçiyor Müslimde. Nafide'n gelen başka bir rivayette İbn Ömer şöyle diyor: Ben onunla iki defa karşılaştım. Bir defasında onun yanında bulunanlardan birine İbn Seyyadın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 Ravi dedi ki İbni Ömer geldi, müminlerin annesi Hafsa'nın yanına girdi ve olanları anlattı. Bunun üzerine Ümme Hafsa radıyallahu anha dedi ki sen ondan ne istiyorsun? Resulullah aleyhissalatü vesselamin onu insanlar üzerine ilk gönderecek şey onu kızdıracak bir öfkedir dediğini bilmiyor musun? yani niçin onu öfkelendiriyorsun hani deccal mıdır değil midir şüphesi var hani deccalsa biliyorsun ki Allah sallallahu ve dedi ki onu insanlar üzerine ilk gönderecek şey onu kızdıracak bir öfkedir yani o bir öfkeden çıkacaktır dedi İbn-i ise insanların kendisi hakkında söylediklerini işiterek bundan çok büyük bir üzüntü duyuyor bu kısma dikkat edelim İbn-i İnsanların kendisi hakkında söyledikleri, ne yani deccal olduğuyla ilgili söylediklerini işit, işiterek bundan çok büyük üzüntü duyuyor ve kendisinin deccal olmadığını savunuyordu. Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın deccal hakkında söylediği özelliklerin kendisinde bulunmadığını söyleyerek delil getiriyordu. Nitekim Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhu şöyle diyor.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 Kendisi eşyasını getirip benim eşyalarımın yanına koydu diyor. Ben çok şiddetli sıcak var. Sen keşke eşyanı şu ağacın altına koysaydın dedim. Yani bunu niçin yapıyor? Ebu Said radiyallahu an. Yani kendisinden uzaklaştırmak istiyor. Onun hakkında söylenen sözlerden, onun o hırıldamaları, genzinden çıkardığı sesler veya burnundan veya şişmesi veya deccal olduğuyla ilgili haberleri bildiği için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 E, diyor ki o sütü almayınca e, diyor İbn-i diyor ki ya Ebu Sa'id ben diyor elime bir ip almak istiyorum ve bir ağaca bağlayıp sonra da diyor insanların benim hakkımda söylediklerinden ötürü kendimi asmayı düşünüyorum diyor. Ve devamlı diyor ki ya Ebu Sa'id Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi Kendisine gizli kalmış kimse olsa da siz ensar topluluğuna gizli kalmamıştır. Yani diyor ki ya bu Sa'id Allah Resulü ve Vesselam'ın hiçbir gizli hadisi yoktur. Eğer varsa da bu ensar topluluğuna değildir. Çünkü ensar topluluğuna Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği hiçbir şey gizli kalmamıştır. Yani ya Said, sen de sen de ensardan birisisin.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 Sen de diyor Resulullah Aleyhisselam'ın hadislerini en iyi bilen insanlardansın. Allah Resulü Aleyhisselam Deccal için o kısırdır dedi. Çocuğu olmaz dememiş miydi? Halbuki ben çocuğumu Medine'de bıraktım. Yani ne demek e, diyor yani Resulullah Aleyhisselam diyor onun e,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 Fiten ve eşretü sa'a zikri İbni Seyyad e, İbni Seyyad babında geçmektedir. Şimdi Başka bir rivayette İbni Seyyad Ebu Sa'id'den şöyle demiştir. E, İbni Seyyad Ebu Sa'id radıyallahu anh'e şöyle demiştir. Vallahi ben şimdi onun nerede bulunduğunu çok iyi bilmekteyim.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 bulmazdım. Yine aynı şekilde Müslim'de geçmekte bu hadis. Ayrıca İbn-i hakkında gelen bazı rivayetler daha vardır ki e, konu uzamasın diye onları buraya almadık. Çünkü İbn-i Kesil, i̇bn Hacer El-Askalani ve diğer muhakkik alimler rahimahumullah bu rivayetlerin senetleri zayıf olduğu için bunları kabul etmemişlerdir. İbn-i hakkında gelen hadisler alimlere karmaşık gelmiştir.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 onun Deccal olmadığını söylemişlerdir. İki tarafın görüşlerini nakletmeden önce Demimeddari hadisini burada paylaşmamız gerekmektedir. Burada Demimeddari hadisini paylaşmamız gerekmektedir. E, bilmiyorum zannedersem 45 dakikamı da doldurdum. E, ama susarsak bu konu bölünmüş olacak. E, dolayısıyla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 Şöyle dedi. Vallahi ben sizleri ne bir istek ve ne de bir korkudan dolayı topladım. Fakat sizleri şu sebepten dolayı topladım. Temimiddari Hristiyan bir adamdı. Burada nokta koyup Temimiddari'yi tanıyalım. Kısaca Temimiddari kimdir? Temimiddari Ebu Rukayya Temim bin Eus bin Haricad Dari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 Enes ve Ebu Hureyre radıyallahu anhüm ondan hadis rivayet etmişlerdir. Osman radıyallahu şehit edildikten sonra Şam'a gitti. Oradan Kudüs'e geçti ve hicri 40. yılda vefaat etti diyor İbnül Hacer tehzibut tehzibde. Evet Allah Resulü ve diyor ki ben sizi bir korkudan dolayı toplamadım. Fakat sizleri şu sebeple topladım. Temimiddari Hristiyan bir adam idi. Geldi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 İşte o adada karşılaştıkları böyle çok kıllı, önü arkasından ayırt edilemeyecek kadar kıllı olan bu adama vay sen kimsin dediler. O da dedi ki ben cesaseyim. Onlar cesase nedir demişler. O da ey topluluk siz Hristiyan manastırındaki şu adama gidin. Çünkü o sizin durumunuzu çok merak ediyor demiş.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 Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'dan aynen ezberledim demiştir. Hadis Müslim'in fitan ve esratu's sa'a yani babu kıssatü'l cessase, cessase kıssası babında geçmektedir. İbn Hacer rahimullah diyor ki bazıları Fatıma binti Kaysa Kaysadiyye hanım bu hadisi tek başına rivayet ettiği yanılgısına düşmüşlerdir. Bu doğru değildir.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 Ee, şey yapalım mı yani e, peki ne anmayacağız bu böyle birbiriyle çelişki gibi görünen yani İbni Sayyad'la ilgili e, hükmümüz ne oldu ben onları haber verdim ancak İmam Kurtubi veya İmam Nebevi'nin yine aynı şekilde i̇bn Hacer'in ve diğer ulemanın bu, bu hususlarla ilgili bu haberlerle ilgili yorumları var Temim-i hadisini de aktardıktan sonra bence mesele daha iyi anlaşılmıştır ancak e, alimlerin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 Ee, İbn-i bahsini kapatırsak olur mu arkadaşlar? Heh, tamam inşallah. Ee, Allah sizden razı olsun. Ee, haberler bunlar. Ee, şey çok önemliydi bence. casase hadisi çok önemliydi. Ee, bunu dikkate almak gerekiyor. Ve bütün bu cem beynen nusus dediğimiz yani nasların arasını cem ederek bir sonuca ulaşmak gerekiyor. Allah en iyisini bilendir. Ee, Allah-u Alem 22. ders diyeceğiz. allah Alem Allah sizden razı olsun. Şimdilik selamu aleyküm ve rahmatullahi ve berekatuhu.